Alhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu aleyhi ve sellem ve barik ala nebiyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebiyan bi ihsanin ilahi ve middin emma ba'd Bugün 9 Mayıs 2012 Çarşamba Zahir Amellerin Terkin'in hükmü meselesinde Muasırların Şüphelerinin Defi 8. Ders Serimizin son dersi Muasır Radiyallahu Anh'ın Yemen'e Gönderiliş Hadisi Evet bu sekizinci dersimiz ve son ders inşallah. Yedinci dersin tarihiyle aynı olması yanıltmasın çünkü gün içerisindeki ikinci dersimiz. Evet. Muaz radıyallahu anh'ın Yemen'e gönderiliş hadisini delil getirmelerine cevap. Tabi bu biraz bunun cevabı biraz ilmi ağır o yüzden e, dikkatli dinlenilmesi gerekir. Önceden bunu söylemiş olayım inşallah. Evet. Hadis şu şekilde kardeşler, şüphe olarak getirmiş oldukları hadis şu şekilde. i̇bn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muaz ibn Cebeli Yemen'e vali olarak gönderirken ona şöyle dedi. Sen kitap ehli, sen ehli kitap olan bir topluma gidiyorsun. Oraya vardığın zaman onları Allah'tan başka hak ilah olmadığına, ve Muhammed'in de Allah'ın elçisi olduğuna şehadet, şahitlik etmeye davet et. Eğer bu konuda sözünü dinlerlerse, onlara Allah'ın kendilerine her gün ve gece de beş vakit namazı farz kıldığını bildir. Eğer onlar bu konuda da sözünü dinlerlerse, onlara Allah'ın kendilerine zenginlerinden alınıp fakirlerine dağıtılmak üzere sadaka, sadakayı yani zekatı farz kıldığını bildir. Eğer bu konuda sözünü dinlerlerse, sana itaat ederlerse, o takdirde zekat olarak onların değerli mallarını almaktan kaçın. Mazlumun bedduasından da sakın. Çünkü mazlumun bedduası çünkü mazlumun bedduası ile Allah arasında perde yoktur. Bu rivayet Buhari, Müslim rivayetidir kardeşler. Mütefakun aleyktir. Şimdi bu hadisi muhaliflerden biri delil getirmiş ve şöyle demiştir. Diyorlar ki, şüphe olarak getirdikleri nokta şurası. Diyorlar ki, bu hadis amel etmese bile... Dikkat edin şimdi. Bu hadis amel etmese bile bir kimsenin İslam'ının yani Müslümanlığının geçerli olduğuna delildir. Bu hadis hiç amel etmese bile bir kimsenin İslam'ının yani Müslümanlığının geçerli olduğuna delildir. Sonra diyor ki, iz la yucuz li ahadin an ya'mura bi şey'in ve an yu'mara şey'in duna ruknihi ev şartihil lezi la yasihu illa Çünkü bir kimseye bir şeyin o şeyin geçerliliği kendisine bağlı olan rüknü veya şartı olmaksızın emredilmesi caiz değildir. Çünkü bir kimseye bakın bu ifadeye iyi dikkat edin. ilmi bir ifadedir. Şöyle diyor muhalif çünkü bir kimseye bir şeyin, o şeyin geçerliliği kendisine bağlı olan rüknü veya şartı olmaksızın emredilmesi caiz değildir. Şimdi bakın buradan ne kastediyor kardeşler. Şimdi düşünün bir şeyin olması için başka bir şey şart. Mesela işte ne gibi imanın olması için amelin şart olması gibi. İşte bir şeyin olması için, bir şey şart ise, yani bir şey rükün ise, şart ise, olmazsa olmaz ise, o şeyi rüknünden veya şartından kopararak emredemezsin demek istiyor. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muaz Yemen'e yolladığında onlara iman etmelerini emrediyor. Yani Allah'ın hak ile, Allah'tan başka hak ile olmadığını, olmadığına ve Muhammed'in de onun Resulü, olduğuna iman etmelerini ne yapıyor? Emrediyor. Emretmesini söylüyor. Peki Ehl-i Sünnet'e göre eğer amelsiz iman yoksa, yani amel imanın şartıysa ise, her neyse nasıl olur da bir kimseye bu kimselere şartı ve rüknü kendisine bağlı olan o şeyler, yani o şeyin gerekliliği kendisine bağlı olan rükün ve şart olmaksızın nasıl emredebilirsin? Burayı anladın mı kardeş? Düşün ki bir kimse, düşün ki bir kimseye bir şey emrediyorsun. Ve o emrettiğin şey, ve o emrettiğin şey bazı şeylere bağlı. Yani bazı şeyler onun rüknü ve şartı. Ve sen o rüknü ve şartı olmaksızın ona emrediyorsun. Bu caiz değildir diyor. Burayı anladın mı? Evet anladım. Yani tevkidi, kelime, tevhidi emrediyorsun. Namazı ve diğerlerine şart kılıyorsun. Evet. Ama onu... Yani sana ne diyor burada? Onlar sana itaat ederlerse. Ne yap? Onlar sana itaat ederlerse. Ne yap? Namazı emret. emret. Yani eğer zaten zaten o imanda, zaten emredeceğin tevhitte, zaten siz ameli şart ve rükun koyuyorsanız. Şart ve rüknünü zikretmeksizin nasıl önce iman etmelerini emredersin? Zaten iman etmiş olmazlar ki şartı ve rüknü içinde olmadığı zaman. E siz de amel, imanın, rüknü, şartı diyorsanız o zaman bunu zikretmeden, bunu zikretmeden yani e, ameli zikretmeden imanı zikretmeniz, ona bir fayda vermeyecektir. Ama Nebi sallallahu aleyhi ve sellem zikrettiğine göre demek ki amel imandan hayırlı bir şey. Anladık mı burayı? Evet. Onlara göre. He. Yani şart veya rüknü değil. Çünkü şart ve rüknü ise eğer amel, zahir ameller şartı ve rüknü ise diyorlar. Nasıl şartı ve rüknü zikredilmeden önce iman edilmesi istenir? Zaten onun içinden bir parçadır. Diyorlar. Anladık mı? şüphelerini? mi? Evet. Devamen muhalifler şöyle diyorlar. Diyorlar ki bu kişi e, diyorlar ki eğer kulun imanı iki şahadet dışında yani la ilahe illallah Muhammed Resulullah iki şahadet dışında bir zahir amel olmaksızın geçerli olsaydı Müslüman olmak isteyen birine tevhide şahadet etmesi ve hemen onunla beraber batıni imanını ve tevhid sözünü doğrulayacak bir amel işlenmesi, işlemesi söylenirdi. Bakın bir daha tekrarlıyorum. Diyorlar ki devamen eğer kulun imanı iki şahadet dışında bir zahir amel olmaksızın geçerli olsaydı. Yani şahadet hariç amelsiz de zahiri amelsiz de bu kişinin imanı geçerli olsaydı. Geçerli olmasaydı eğer sizin dediğiniz gibi diyorlar. Geçerli olmasaydı. Müslüman olmak isteyen birine tevhid'e şahadet etmesi ve eder etmez de hemen onunla beraber batini imanını yani tevhid sözünü doğrulayacak bir amel işlemesi söylenirdi. Yani kişiye şöyle dememiz gerekir. La ilahe illallah derken aynı anda amel yap. Neden? Çünkü amel imanın rüknü ise şartıysa, olmazsa olmazıysa, o zaman la ilahe illallah derken o anda da amel işle. Hemen peşinden amel takip etsin denilmesi gerekiyordu. Halbuki böyle bir şartiyet söz konusu değildir diyorlar. Size göre de değildir. Ki bu hadiste de öyle geçiyor zaten. Nebis Aleyhisselam önce ne yapıyor? İman etmesini söylüyor. İman ettikten sonra namazı da söyle diyor. Eğer zaten namazsız veya diğer zahir amellerin bütünüyle iman zaten olmasaydı o zaman iman etmesi mümkün olamazdı zaten o insanın. Ama mümkün olduğuna göre, çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem mümkün olduğunu söylüyor muazizm Ver Önce bildir, sana iman ettiler, ondan sonra namazı bildir. Dolayısıyla diyorlar, amel imandan, e, yani dolayısıyla zahiri amellerin yokluğu, imanın yokluğu anlamına gelmez diyorlar. Özellikle de namazın da yokluğu. Ne? Kafir olduğu, mürted olduğu, İslam'a girmediği anlamına vesaire gelmez diyorlar. Gelmemesi gerekir diyorlar. Ama geldiğine göre o zaman zahir amel bunun terkini küfür değildir diyorlar. Evet şüpheleri bu şekilde kardeşler. Buna birkaç şekilde cevap verilir. Bakın buna 3-4 yönlü cevap vereceğiz. Şimdi birinci cevabımız kardeşler. İyi dinlenmemiz gerekiyor. Biraz ilmi karışık gelebilir. Bakın bu öncelikle diyoruz ki en garip istidirlerden birisidir. Maalesef çok batıl ve zayıf bir istidlaldir ve çok garip istidlallerden birisidir. Ve o, kardeşler, ismetin yani can ve mal güvencesinin iki şahadeti söylemekle sabit olduğunu ve onu söyleyenlerin, onu söyleyenin imanı ortadan kaldıran işlerden neyi yaparsa yapsın fark etmeyeceğini söyleyen hurafecilerin ve kabir perestlerin istidlali türündendir. Bu öyle bir istidlaldir ki, bu istidlal ismet dediğimiz yani can ve mal güvencesinin iki şahadetle sabit olduğunu ve onu söyleyenin imanı ortadan kaldıran işlerden ne yaparsa yapsın fark etmeyeceğini söyleyen hurafecilerin ve kabir perestlerin istidlali türünden bir istidlaldir bu. Zira bu delil getiren muhalif ismetin yani can ve mal güvencesinin sabit oluşuyla dikkat edin devamı sabit oluşuyla bunun devamı veya İslam hükmünün sabit olmasıyla devam etmesi arasındaki farkı ayırt edemiyor demektir. Bu delili getiren muhalif her kim olursa olsun. İslam hükmünün sabit olmasıyla o hükmün devam etmesi arasındaki farkı ayırt edememesi anlamına gelir. Yani bir şeyin kardeşler, ilk etapta sabit olmasıyla, dikkat edin bu ifadelere, bir şeyin ilk etapta sabit olmasıyla o şeyin devam etmesi arasında fark vardır. Yani bir şey ilk etapta sabit oluyorsa, o sabit oluşu neyle olmuşsa, Aynı şekilde her zaman devam eder anlamına gelmez hiçbir zaman. Öyle bir zorunluluk yoktur yani. Dolayısıyla böyle bir kişi, bu istitlerle yaklaşan bir kişi, o şeyin ilk etapta sabit olmasıyla, o şeyin devam etmesi arasındaki farkı anlayamamış olması demektir. Çünkü Neden? Çünkü aralarında yani bir şeyin ilk etapta sabit olmasıyla o şeyin devam etmesi arasında fark vardır. Böyle bir istidlalde bulunmak istiyorsa bu kişiler, Üsame hadisi ve benzeri diğer hadisleri delil getirmesi daha uygun olurdu. Ama gittiler daha uzak görünen yine Muaz hadisini aldılar. Çünkü kardeşler bakın, iki şehadeti söylemekle İslam hükmünün sabit olduğu onlardan daha kolay anlaşılmaktadır bu rivayetlerden. Üsame vesaire Hadisi. Hani savaşta la ilahe illallah demesi. Bakın. Şimdi dikkat edin. Muhalifin amel etmese bile bir kimsenin İslam'ı yani Müslümanlığı geçerlidir şeklindeki sözünün cevabı şudur kardeşler. Bakın. Bir daha söylüyorum. Muhalifin bu hadisten yola çıkarak Amel etmese bile bir kimsenin İslam'ı yani Müslümanlığı geçerlidir şeklindeki sözünün cevabı şudur. Diyoruz ki sen İslam derken neyi kastediyorsun? Dikkat edin şimdi. Başlangıçtaki Müslüman yani Müslüman olurken ki sabit oluşunu mu kastediyorsun? Yoksa sabit olduktan sonra nasıl devam edebileceğini mi kastediyorsun? Tekrarlıyorum. Muhalifin amel etmese bile bir kimsenin İslam'ı yani Müslümanlığı geç, geçerlidir şeklindeki sözünün cevabı şudur. Sen İslam derken neyi kastediyorsun? Başlangıçtaki yani Müslüman olurken ki o İslam'ın sabit oluşunu mu o kişide İslam'ın sabit oluşunu mu kastediyorsun yoksa devamını mı o, o sabit olan İslam'ın sonradan Devamını mı, nasıl devam edeceğini mi kastediyorsun? İlkine gelince, yani ilk etapta onda İslam'ın sabit oluşu hususuna gelince, İslam'ın başlangıçta amelsiz olarak sabit olduğuna karşı çıkan hiç kimse yoktur. İslam'ın ilk etapta girerken İslam'a, yani baş, en başlangıçta amelsiz olarak, İslam'ın sabit olduğuna karşı çıkan hiç kimse yoktur zaten. Nitekim sadece iki şahadeti söylemekle kişinin Müslümanlığına hükmedileceğini ve bu konuda icma olduğu maruf olan bir husustur. Nitekim sadece iki şahadeti söylemekle kişinin Müslümanlığına hükmedildi ve bu konuda icma olduğu maruf olan bir husustur zaten. Ancak daha sonra bu kişiden İslam'ın hükümlerine uyması istenir. Yani ilk etapta İslam'ın sabit olmasıyla onun devam etmesi ayrı ayrı şeylerdir. Sabit oluşunun nasıllığı farklıdır? O sabit oluş, ol, oluşumun, o sabit olmanın nasıl devam ettirileceği ayrı hususlardır. O yüzden diyoruz ki daha sonra bu kişiden yani ilk etapta şehadetle İslam'ı sabit olan bu kişiden İslam'ın hükümlerine uyması talep edilir. İkinci duruma gelince ise yani bu İslam'ın nasıl devam ettirileceği hususuna gelince ikinci durum yani ameli terk etmekle birlikte İslam hükmünün Müslümanlığın devam etmesine gelince işte bu tartışma konusu buradadır kardeşler. Yani ikinci durum dediğimiz, yani ameli terk etmekle birlikte İslam hükmünün yani Müslümanlığın devam etmesine gelince işte bu tartışma konusudur. Yani tartışma konusu olan burasıdır. Yoksa sabit olma hususu değildir. Hadiste Muaz'ın kendilerine gönderildiği ehli kitabın eğer ameli terk ederlerse haklarında İslam hükmünün devam edeceğine dair bir ifade yoktur ki. Muaz Hadisinde Muaz radıyallahu anhın kendilerine gönderildiği Ehli Kitabın, eğer bu Ehli Kitap bu kimseler, ameli terk ederlerse İslam olduktan sonra haklarında İslam hükmünün devam edeceğine devam edeceğine dair herhangi bir ifade yoktur. Hadisten en fazla şu anlaşılır. Ehli kitaptan ilk başta amel istenmemiştir. Bunun da ameli terk etmenin hükmüyle bir alakası yoktur. Bakın nitekim bu konu zaten ileride gelecektir. Ancak bakın şimdi i̇bn Hacer, e şey İbn-i Recep el-Hambeli rahimullah ne diyor? Bakın kardeşler diyor ki i̇bn Recep el-Hambeli. Şu kesin olarak bilinmektedir ki. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İslam'a girmek üzere kendisine gelen herkesten sadece iki şehadeti söylemelerini yeterli bulurdu. Bununla o kişinin canını, kanını koruma altına alır ve onu Müslüman kabul ederdi. Nitekim öldürmek üzere kılıcını doğrulttuğu biri, o, isnada, o esnada la ilahe illallah demesine rağmen öldüren Usame ibn Zeyd'in bu yaptığına da tepki göstermiş ve bu tepkisi çok sert olmuştur. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman olmak üzere kendine gelenlere namaz ve zekatın bağlayıcılığını kabul etmelerini şart koşmazdı. İlk etapta. Değil mi? Sonra diyor ki devamen. İki şahadeti ikrar etmek suretiyle kişi, hükmen Müslüman olmakla birlikte bu şekilde İslam'a girdikten sonra İslam'ın geri kalan rükünlerini yerine getirmekle yükümlü olur. Bakın bir daha söylüyorum. İki şahadeti ikrar etmek suretiyle kişi, hükmen Müslüman olmakla birlikte... Bu şekilde İslam'a girdikten sonra İslam'ın geri kalan yük, rükünlerini yerine getirmekle rük, yükümlü olur. Camiul ulumi vel hikem de bunu söylüyor. Ee, Hatta kardeşler bu arada parantez arasında ee, İbn-i Hüseyin diyor ki Hükmen Müslüman olma sonucu için diyor ki bakın biz o kişinin Müslüman olduğuna hükmettiğimiz zaman diyor, ondan İslam'ın gereklerini yerine getirmesini isteriz. O, Müslüman akrabalarına, Müslüman akrabaları da ona mirasçı olur. Şayet o, ben bunu alay konusu diye yaptım derse, onu mürted olarak o zaman değerlendiririz. Onun mürted olmasıyla, Asli yani hiç Müslüman olmamış kafir olması arasındaki fark şudur. Yani mürtet ile zaten çünkü mürtet nedir? İslam'a girdikten sonra İslam'dan dönen. Müslümanlıktan sonra dönen. Buna mürtet denir. Ama asli kafir nedir? İslam'a girmemiş olan. O yüzden diyor ki bakın onun mürtet olmasıyla asli yani hiç Müslüman olmamış kafir olması Arasındaki fark ise şudur. Yani mürted olmayla asli kafir olması arasındaki fark şudur. Mürtedin küfrüne sessiz kalınmaz. Müdahale edilir. İslam'a dönülmesi istenir. Dönmezse de öldürülür. Ancak asli küfür böyle değildir. İslam'ı kabul etmezse öldürülmez. Şeyh İbn Husayn'in bunu açık ve net bir şekilde Eşşerhül Mumti' adlı eserinde bunu ne yapıyor? Şö söylüyor ikinci cilt 19. sayfada kardeşler. Bakın Şeyhul İslam İbnu Teymiye Rahimullah da şöyle diyor kardeşler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her iki hadisi de aynı anda söylemiş olabilir. Şöyle ki Müslümanlar savaş esnasında kelime-i tevhidi söyleyen bir kafirin öldürülmesi gerektiğini ve onun kanı ile malının korunma altında olduğunu öğrenmeleri için şey öldürülmemesi gerektiğini ve onun kanı ile malının koruma altında olduğunu öğrenmeleri için la ilahe illallah deyinceye kadar insanlarla savaşmakla emrolundum buyurmuştur. Sonra diğer hadiste de savaşın iki şehadet ve iki ibadet yani namaz ve zekat yerine gelinceye kadar süreceğini açıklamıştır ki ismetin yani can ve mal güvencesinin devamının ve kemalinin ancak bununla mümkün olacağı anlaşılsın ve hiçbir şüphe kalmasın diye. Bakın, İslam'ın sabit olmasıyla devamlılığı ayrı şeylerdir. Görüyor musunuz? Bakın ne diyor? Dikkat edin. Diyor ki sonra diğer hadiste de savaşın iki şehadet ve iki ibadet yani namaz ve zekat yerine gelinceye kadar süreceğini açıklamıştır ki. İsmetin yani can ve mal güvencesinin devamının ve kemalinin ancak bununla mümkün olacağı anlaşılsın ve hiçbir şüphe kalmasın. Sonra devamen diyor ki İbnu İbnu Teymiye Rahimallah. Çünkü sadece ikrar ismeti devamlı kılmaz. Çünkü sadece ikrar ismeti can ve mal güvenliğini ne yapmaz? Devamlı kılmaz. Nitekim bu, sahabeden birinin başına gelmiş, Ebu Bekir es da onu hapsetmiş, sonra da o Es-Sıddık'a etmiştir. Sonra devam diyor ki i̇bn buradan anlaşılan şudur, bir kimse La İlahe dediği zaman, kanını koruma altına alacak şeye giriş yapmış olur. Dolayısıyla da ondan el çekmek gerekir. Şayet bunu tamama erdirirse, İsmet o zaman tam olarak gerçekleşmiş olur. Aksi takdirde ismet yani can ve mal koruması ortadan kalkar diyor. İbn-i Teymiye Rahimallah. Şerhul Umdede. Evet. Bakın kardeşler. Şeyh Abdüllatif İbn Abdurrahman İbn Hasan Rahimallah da şöyle demektedir. Bakın diyor ki. Muhalifin. Şeyhimizi rahimallah İslam'a girişte İslami hükümleri şart koşanlardan sayması yanlıştır. Bakın diyor bize kim muhalif ed ediyorsa ki bir muhalifi kastediyor. Diyor ki şeyhimizi yani Muhammed bin i Abdu'l-Muhab'ı Şeyhimizi rahimallah İslam'a girerken İslami hükümleri şart koşanlardan sayması yanlıştır. Yani şeyhimiz İslami hükümleri girişte şart koşmuyordu. Şahadet giriş için şarttır ondan daha sonra beklenir. Anlatabiliyor muyum? Bakın nasıl açık ve net bir şekilde söylüyor. Diyor ki, Muhalifin Şeyhimizi Rahimoullah İslam'a girişte İslami hükümleri şart koşanlardan sayması yanlıştır. Zira İslam'ın temeli olan ameller ve benzerleri İslam'ın geçerliliği için şarttır. İslam'a giriş için değil, Evet. Mısbahuz zalemde bunu söylüyor kardeşlerim. Mısbahuz zalem. Evet. O yüzden diyoruz ki kardeşler o halde la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen bir kimse İslam'a girmiş olur. Sonra da ondan amel etmesi istenir ki özellikle namaz da bunlardan biridir. Şayet yapmazsa Selefin ve ehli hadisin cumhuruna göre o kafirdir ki bu hadis onlar için herhangi bir sorun da teşkil etmemiştir. Hatta bu hadis onların muhalifleri için de bir sorun teşkil etmemektedir. Evet bu birinci cevabımız. Şimdi ikinci cevaba gelince kardeşler. Muhalifin istidlalinden yola çıkarak şöyle bir istidlal de yapılabilir. Bakın şimdi bu istidlali dikkat edin. Ben bunu zaman zaman söylemişimdir. Bakın. Dikkat edin kardeşler. Yani farklı ortamlarda bunu zaman zaman söyledim. Bakın kardeşler. Muhalifin istidlalinden yola çıkarak şöyle bir istidlal de yapılabilir. Çünkü neden? Aslında bu mürciyelerin, mütekaddimlerinin bir şüphesi var. Onun tabir sahilse değişik bir hale sokulması. Aynı şüphe anlam olarak ama değişik bir hale sokulmuş, kalıba sokulmuş. O yüzden geçmiş iman derslerimi hatırlarsanız orada ben buna farklı bir şekilde cevap verdim. O yüzden iyi dinlemiş olanlar hatırlayacaklardır. Bakın kardeşler muhalifin istidlalinden yola çıkarak şöyle bir istidlal de yapılabilir. Madem ki bu söyleniyor o zaman diyeceğiz ki hadi şöyle bir istidlal de yapalım o zaman. Bakın meleklere, kitaplara Kadere veya dirilmeye iman etmemek küfür değildir. Çünkü eğer bu sayılanlar imanın rükünleri olsaydı ve iman onlarsız geçerli olmasa e, ve iman onlarsız geçersiz olsaydı, yani meleklere, kadere, kitaplara dirilmeye iman iman olmadan bu iman geçerli olsaydı, e, evet geçerli olsaydı. Yani onlarsız, geçersiz olsaydı, imana girerken onların da sayılması gerekirdi. Bakın bir daha tekrarlıyorum. Muhalifin istidlalinden yola çıkarak şöyle bir istilal de yapılabilir. Meleklere, kitaplara, kadere veya dirilmeye iman etmek küfür değildir. Neden? Çünkü eğer bu sayılanlar imanın rükünleri olsaydı ve iman onlarsız, geçersiz olsaydı, yani bunlara inanmaksın geçersiz olsaydı, yani bunları bilmaksızın geçersiz olsaydı, İslam'a girerken onların da sayılması gerekirdi. Bak, la ilahe illallah de Muhammeden Resulullah de, ondan sonra kitaplara da iman ediyorum de, et onlara da, meleklere de, kadere de, dirilmeye de, ahiret gününe de, bir sürü yüzlerce binlerce akide meselelerini say, ondan sonra İslam'a girsin. Böyle olması gerekirdi. Ha, böyle mi? Hayır değil. La ilahe illallah der Muhammeden Resulullah der. Zira muhalifin dediğine göre bir kimseye bir şeyin, o şeyin geçerliliği, kendisine bağlı olan rüknü veya şartı olmaksızın emredilmesi caiz değildir. O kaydayı alıyoruz, uyguluyoruz. Uygulayacak olursak o zaman hiç kimse şehadetle, Lay la ilahe illallah Muhammeden İslam'a giremez olur o zaman. Bilakis söyleyeceksin melekler, kitaplar, kader, dirilme vesaire vesaire. Bu ise kesinlikle yanlıştır kardeşler. Çünkü icma ile sabit olduğu üzere iki şehadeti söyleyen kişinin Müslüman olduğuna hükmedilir. Halbuki böyle biri indirilmiş kitaplardan veya kadere imandan hiçbir şey işitmemiş olabilir. Buna rağmen imanı nedir? Geçerlidir, işitmemiş oldu. Yani mesela şimdi bir insan İslam'ın hak olduğunu inanıyor ve la ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyerek İslam'a giriyor bu. Ama bunlardan mesela meleklere iman diye bir şey işitmemiş. Sen diyemezsin saadetini şa baştan yenil. Hayır. Bunu bilir. Bunu bilir. Bir İslam'ın hükmü olduğunu bilir. Ondan sonra iman eder. Ama devam eder bu. O yüzden diyoruz ki bu ise kesinlikle yanlıştır. Çünkü icma ile sabit olduğu üzere iki şahadeti söyleyen kimsenin Müslüman olduğunu hükmedir, hükmedilir. Halbuki böyle biri indirilmiş kitaplardan veya kadere imandan hiçbir şey işitmemiş olabilir. Dolayısıyla da bundan şu anlaşılmaktadır. Bu sayılanların şehadetten sonra gelmesinin onların imanın rüknü veya şartı olup olmadığına ya da onları terk etmenin haram veya küfür olup olmadığına hükmetme konusunda bir etkisi yoktur. Yani kişinin la ilahe illallahla şehadete girmesi, İslam'a girmesi, meleklerin imanın İmanın rükünlerinden olmadığını mı gerektirir? Yok. O da imanın olmazsa olmazlarından. Kitap da kader de imanın olmazsa olmazlarından. Ama hangi sözle giriyor? La ilahe illallah Muhammed'e Resulullah ile giriyor. Ondan sonra bir öğrendi ki meleklere iman diye bir şey var. İman etmek zorunda. Ama imana girerken bir insanın illa meleklere iman diye bir şeyi bilmek zorunda değil. Yani birisi geldi bize. Müslüman olmak istediğini söyledi. Ona La İlahe illallah'ın ve Muhammed'e Resulullah'ın İslam'a gi girecek bir söz olduğunu söyledik. Anlamı şudur dedik ve bu insan İslam'a girdi. İslam'a girdikten sonra birkaç saat sonra öğrendi ki birkaç gün sonra birkaç ay sonra meleklere iman diye bir şey de varmış. Ha senin imanın olmaz, olmamıştı. O zaman sen demek ki hala imana girmemişsin. O yüzden gel yeniden şahadet getir. Bak melekler de var böyle bir şey yok. İcmaen böyle bir şey yok. Ama buna rağmen biz diyebilir miyiz? Melekler imanın olmazsa olmazından değildir. Diyemeyiz. Olmazsa olmazındandır meleklere iman. O yüzden İslam'a girişle sonradan bazı şeylerin yapılması ayrı şeydir. İslam'ın imanın sabit olmasıyla devamlılığı ayrı şeylerdir. Çünkü bir insan yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmanın İslam'dan olduğunu bilse... Şahadetten sonra onu öğrense ve inkar etse yine mürted olur mu? Ama giriş için, giriş için yapılan şey ayrıdır. Ondan sonra devamlılığı ayrıdır. Devamlılığı nasıl sabit olur? Devamlılığı şöyle sabit olur. Seni İslam'dan çıkaracak bütün şeyleri terk etmenle mükellef kılar İslam. Öğrendiğin her şeyle bildiğin her şeyle. O yüzden girişle devamlılık nedir? Ayrıdır. O yüzden diyoruz ki bakın en baştan alıyoruz. İkinci cevap. Muhalifin istidlalinden yola çıkarak şöyle bir istidlal de yapılabilir. Meleklere, kitaplara, kadere veya dirilmeye iman etmek küfür değildir. E böyle diyemeyeceğimize göre, değil mi? Meleklere, kitaplara, kadere veya dirilmeye iman etmek küfür değildir. Çünkü eğer bu sayılanlar imanın rükünleri olsaydı ve iman onlarsız geçersiz olsaydı İslam'a girerken onların da sayılması gerekirdi. Zira muhalifin dediğine göre bir kimseye bir şeyin, o şeyin geçerliliği kendisine bağlı olan rüknü veya şartı olmaksızın emredilmesi caiz değildir. O zaman, muhalifin bu sözüne göre o zaman böyle olması gerekirdi.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 İşte namaz ve amel de böyledir. İslam'a davet anında onlar İslam'a davet anında onların zikredilmemesi muhalifin zannettiği gibi onun rükün veya şart olmamasını gerektirmez. Yani şadet esnasında senin ona namazı kelimesini zikretmemen muazhar içinde de olduğu gibi illa namaz imanın şartından değildir, rüknünden değildir anlamına gelmez. Aynı meleklerin zikredilmemesi gibi. Bak meleklere iman diye bir şey var onun zikredilmemesi gibi. Nasıl ki şahadet esnasında meleklere iman diye bir şey var ona da iman ettim şeklinde bir zorunlu bir lafız talep edilmiyorsa ve buna rağmen de meleklere iman, imanın olmazsa olmazındansa sabit olduktan sonra talep edilecekse aynı şekilde iman da ne? E aynı şekilde namaz da zahir amellerde İslam'a Davet anında zikredilmiyorsa bunların zannettiği gibi rükün veya şart olmamasını gerektirmez. Aynı şekilde kardeşler namazın ve İslam'da bilinen diğer farz amellerin farziyetinin bağlayıcılığını kabul etmek şarttır. Bu bağlayıcılığın kabulünü terk etmek ittifakla küfürdür. Bununla birlikte peygamber sallallahu aleyhi ve sellem daha önce dediğimiz gibi İslam'a girmek üzere yanına gelenlere namazın ve zekatın bağlayıcılığını kabul etmelerini şart koşmazdı. Ama daha sonra ne yaptı? Savaşmakla emrolundum dedi. Bundan daha çarpıcı olanı ise şudur kardeşler bakın ilim ehlinden bakın şimdi dikkat edin daha çarpıcı bir olay söyleyeyim ben size. Bırakın bunu, daha çarpıcı bir durum söz konusu. Diyoruz ki bakın ilim ehlinden bazıları. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Resul olduğuna etmek etmeksizin sadece la ilahe illallah diyen bir kimsenin Müslümanlığının sabit olduğunu, bundan sonra Muhammedur Resulullah demekle yükümlü tutulacağını, şayet bunu reddederse mürted olacağını söylemiştir. Bakın bir daha tekrarlıyorum, bu çok önemlidir. İlim ehlinden bazıları Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Resul olduğuna şehadet etmeksizin sadece la ilahe illallah diyen bir kimsenin Müslüman olduğunu söylemişlerdir. Bundan sonra Muhammed-i Resulullah demekle yükümlü tutulacağı, şayet bunu reddederse mürted olacağını söylemişlerdir. Yani ilk girişle hemen Muhammed-i Resulullah'ın talep edilmesini dahi ayranlar olmuştur ilmehlinde. Yani kişi La ilahe illallah diyerek İslam'a girer sonra ondan ne yaparsın? Hemen Muhammeden Rasulullah'a da ne yaparsın? Talep edersin. Ama La ilahe illallah derken girmiştir İslam'a bazı halimlere göre. Muhammeden Resulullah'a da peşinden talep edersin ona demezse o zaman mürted olur. Ama ilk sözüyle İslam sabittir diyenler olmuştur. Şimdi diyebilir miyiz bu alim o zaman Muhammeden Rasulullah imanın rükünlerinden değil? Ki bu ilmehlinin görüşlerinden biridir. Diyebilir miyiz Muhammed Resulullah imanın rükünlerinden biri değil? Hiç kimse dememiştir bunu. Bakın bir daha tekrarlıyorum. Bundan daha çarpıcı olanı şudur. Bakın öncelikle şunu söyleyeyim. Bu ifadeyi bir daha zikretmeden önce. Bakın şunu söyleyeyim kardeşler. Bir şeyi yakalamanız gerekir. Bir şeyin ilk etapla sabit olmasıyla hemen peşinden bazı şeylerin talep edilerek o sabit olan şeyin devamlılığını sürdürmek ayrı şeylerdir. O yüzden bak buna örnek olarak da ilim ehlinin görüşlerinden bir görüşlü örnek veriyorum. Burada söylenen şeylerin Mantığını yakalamak önemlidir. Bakın dikkat edin şimdi. Diyoruz ki bundan daha çarpıcı olanı ise şudur. İlim ehlinden bazıları Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Resul olduğuna şahadet etmeksizin sadece la ilahe illallah diyen bir kimsenin Müslümanlığını sabit olduğunu. Çünkü bir, bazı naslara bakıyoruz. Ne diyorlar? La ilahe illallah diyen Müslüman olur. Doğru mu? La ilahe illallah diyen böyle. Dolayısıyla la ilahe illallah İslam'a sokuyor. Müslüman oluyor. Bundan hemen sonra ne yapıyoruz? Biz Muhammed'e Resulullah demekle yükümlü tutulacağını söylüyoruz. Şair bunu reddederse mürtedil olacağını söylüyoruz. İşte bazı halimler bu görüştedir. Muhammed-i Resulullah İslam'ın ve imanın bir rükmü olduğu konusunda ise hiçbir tartışma yoktur zaten. Anladık mı kardeşler? O yüzden bakın mesela İmam Nevev-i Rahimullah şöyle demiştir. Cumhurun kesin olarak kabul ettiği görüş şudur. İki şahadet olmazsa olmazdır. Onlarsız İslam gerçekleşmez, Müslüman olunmaz. Ancak bununla birlikte imam, muhakkik alimlere ait başka bir görüş nakledilmiştir. Ha e, pardon. E, bununla birlikte imam, muhakkik alimlere ait başka bir görüş nakletmiştir. Şöyle ki bir kimse iki şahadetten inancını aykırı olan birini söylerse, kendi inancına aykırı olan birini söylerse iki şahadetten kendi inancına aykırı olan bir tanesini söylerse yani biri la ilahe illallah biri Muhammed Rasulullah. işte inancına aykırı olan bu ikisinden birini söylerse hangi aykırıysa Müslüman olduğuna hükmedilir. O kişi de o kişi o ikisinden inancına uygun olanını söylerse o zaman onun Müslümanlığına hükmedilmez. O ikisinden inancına uygun olanı söylerse o zaman onun Müslümanlığına hükmedilmez. Yani bir insan düşünün. Bu iki şahadetten biri kendine uyuyor. Dinine. Müslüman değil bu insan. Kendi dinine uyuyor. Diğer şahadet uymuyor. O yüzden diğerini söylemiyorsa Müslüman olmaz. Yani la ilahe illallah kendisine uyuyor ama Muhammed'e Resul'a uymuyor. Ve Muhammed'e Resul'a uyuyor la ilahe illallah uymuyor. Anladık mı kardeşler? Bak bunu söylüyor. Dikkat edin. Bunlar çok ilmi noktalardır. Şöyle ki bir kimse iki şahadetten İnancını aykırı olan birini söylerse Müslüman olduğunu hükmedilir. Aykırı olan bir, bir şey söylersin ama kendi dinle muafakat ediyorsan, söylüyorsan ve diğerini terk ediyorsan, zaten sen kendi dinle muafakat ettiği için söylemişsindir. Dolayısıyla İslam'a girmiyorsun. Bakın şöyle ki, bir kimse iki şahadetten inancını aykırı olan birini söylerse Müslüman olduğunu hükmedilir. O ikisinden inancına uygun olanını söylerse o zaman onun Müslümanlığı hükmedilemez çünkü zaten dinine uyuğu için söylüyor. Mesela bir putperest. Tevhidi dile getirse veya bir ateist biri La ilahe illallah dese Müslüman kabul edilir ve ona Muhammeden Resulullah'ı da söylemesi arz edilir. Şayet reddederse mürted olur. Bak bir daha tekrarlıyorum. Mesela bir putperest tevhidi dile getirse La ilahe illallah veya ateist biri La ilahe illallah dese Müslümanı kabul edilir. Müslümandır. Sonra ona Muhammed'e Rasulullahı da söylemesi arz edilir. Şayet reddederse mürted olur. Bakın İslam'ı la ilahe illallah'la sabit olmuş. Muhammed'e Rasulullahı sabit olmuş İslam'ı. Ama peşinden hemen Muhammed'e Resulullah'a şey yapıyoruz, söylüyoruz. Kabul etmezse ne oluyor? Mürted oluyor bu adam. Yani Müslüman olduktan sonra dinden çıkmış oluyor. Şimdi bazı ilim ehli Muhammed'e Rasulullahı ilk sabit olduğunda ayırdılar diye La ilâhe illallah Muhammed erresulullah iman rüknünden saymadılar mı? Saymıyorlar mı? Yok, sayıyorlar. Delil diyorlar ki mürted olmuştur diyorlar. Hemen peşinden mürted olur diyorlar. Anladık mı kardeşler? Bakın bu da burayı bir daha tekrarlıyorum. Baktığın zaman ehli sünnet alimlerinden bazıları diyorlar ki kişi ateist, kişi putperest. La ilâhe illallah dedi. İslam'ı sabit oldu Muhammed erresulullahsız. Peşinden hemen Muhammed erresulullah sözüyle ne yaparız? Ondan talepte bulunuruz söylemesin yönünde. Muhammeden Resulullah'a arz ederiz ona. Reddetti, mürted oldu. Mürted kime denir? İslam'a girdikten sonra. Nasıl İslam'a girdi? La ilahe illallah dedi. Hemen İslam'dan çıkar yine. Muhammeden Resulullah sabit olmadığı için. Şimdi İslamının sabit et olması la ilahe illallah devamlılığı Muhammeden Resulullah. Muhammeden Resulullah'a ayırdı diye sabit olmaktan ayrı zikretti diye. Rüknü değil mi sayacağız? Yok öyle saymayacağız. İşte aynı şekilde de namazdır o zaman. Yani demek ki sabit olmasıyla devamlılığı ilim ehli indinde farklı şeylermiş. Delil? Delil bu verdiğimiz örnek. La ilahe sabit etmişlerdir. Muhammed e a.s.a. terk etmekle mürtet kabul etmişlerdir. O yüzden bakın kardeşler, tekrarlıyorum diyorum ki mesela bir putperest devam ediyor burada tabii. Diyor ki mesela bir putperest İmam Nevi, mesela bir putperest tevhidi dile getirse veya bir ateist La ilahe illallah derse Müslüman kabul edilir ve ona Muhammed Resulullah'ı da söylemesi arz edilir. Şayet reddederse mürted olur. Bakın diyor ki örneklere bakın yine bir Yahudi Muhammeden Resulullah dese Müslümanlığına ne yapılır? Hükmedilir. Hı? İmam bu görüş hakkında şöyle bir ihtilaf da nakletmiştir. Bir Yahudi veya Hristiyan dinimize uygun bir duayı veya şeratimize has bir hükmü itiraf yani kabul ettiği zaman bu onun Müslüman olduğu anlamına gelir mi? Sonra da imam muhakkik alimlerin çoğunun böyle birinin Müslüman olacağı görüşüne meylettiğini söylemiştir. Ve kadı Hüseyin'den de bu konuda şöyle bir kural nakletmiştir. Müslüman kişinin inkar etmek suretiyle kafir olduğu her bir şey ona muhalif olan bir kafir tarafından kabul edilip inanıldığı takdirde bu o kişiyi Müslüman yapar. Sonra şayet tasdik ettiğinin dışındakileri yalanlarsa işte o zaman mürted olur. Meşhur olan görüşse daha önce verdiğimizdir diyor. Sonra not olarak, not olarak burada. Bakın kardeşler Şafir radıyallahu anh bir kafiri Müslüman olduğunda ölümünden sonra dirilişi ikrar edip etmediğinin sınanmasını müstehap görmüştür. Ama ne? Müslüman olduğunda. Anladık mı? Burada ravdatu et talibinde bunu görürsünüz. Bakın kardeşler Hafız bin Hacer rahimallah da şöyle der. Muaz hadisi Müslüman olmak için la ilahe illallah şahadetinin tek başına yeterli olmadığına, ona Muhammed Resulullah'ın da eklenmesi gerektiğine delil olarak getirilmiştir. Bu, cumhurun görüşüdür. Bazıları ise şöyle demiştir. İlkiyle Müslüman olur, yani la ilahe illallah sözüyle Müslüman olur, sonra ikincisiyle yükümlü tutulur. Muhammed Resulullah'la da yükümlü tutulur. Bu ihtilafın sonucu nedir peki? Diyor ki bu ihtilafın sonucu, mürtedliğe hükmetme konusunda açığa çıkmış olur. Yani o zaman bunu mürtet mi kabul edeceğiz? İslam'a girdikten sonra İslam'dan çıkmış olarak mı kabul edeceğiz yoksa hiç İslam'a girmemiş mi kabul edeceğiz? İhtilafın semeresi burada ortaya çıkar diyor Petulbarde. Şimdi İbn Hacer bunu söylüyor kardeşler. Şimdi bakın. Şimdi İslam'a girişte Muhammedur Resulullah'ın söylenmesini şart koşmadılar diye İlim ehlinden bu görüşte olan grubun muhammed Rasulullahı Resulullah'ı imanın rüknü olarak görmediği söylenebilir mi? Soruyoruz şimdi bunlara. Bakın tekrarlıyorum. Soruyoruz bunlara. İslam'a girişte, bazı ilim ehlinin görüşüdür. İslam'a girişte Muhammed-i Resulullah'ın söylenmesini şart koşmadılar diye. Sadece La ilahe illallah dedi, İslam'a girdi ve hemen peşinden Muhammed-i Resulullah'ı söyleyeceksin diyorlar. Yani girişte Muhammed'e Resulullah söylenmesini şart koşmuyorlar. İşte bunlar Muhammed'e Resulullah'ın söylenmesini şart koşmadılar diye. ilim ehlinden bu görüşte olan grubun Muhammedur Resulullah'ı imanın rüknü olarak görmediği söylenebilir mi? Ölümden sonra diriliş de aynıdır. Ona inanmayan hiç kimsenin imanı geçerli olmaz. Ama buna rağmen hükmen Müslümanlık onsuz sabit olmaktadır. Buna rağmen hükmen Müslümanlık onsuz sabit olmaktadır. Ancak sonra bilse ki onun hükmünü biz ona sabit kılarız ama onun inkar ettiğini bilirsek o zaman mürted olduğunu kabul ederiz. O ayrıdır. O yüzden bakın diyoruz ki ölümden sonra da ondan sonra diriliş de aynıdır. Ona inanmayan hiç kimsenin imanı geçerli değildir. Ama buna rağmen hükmen Müslümanlık Onsuz sabit olmaktadır. Onun iki şehadetle birlikte zikredilmesi şart da değildir, farz da değildir. O halde bundan şu kesinlikle anlaşılmaktadır ki, amelin, İslam'ın geçerliliği için rükün ya da şart olmasıyla onun şahadetle birlikte zikredilmesi arasında bir bağlantı yoktur. Bakın bir daha söylüyorum. O halde buradan şu kesinlikle anlaşılmaktadır ki, amelin İslam'ın geçerliliği için rükün ya da şart olması ile bunun şehadetle birlikte zikredilmesi arasında bir bağlantı yoktur. Bunlar ayrıdır. Yani bunlardan biri diğerini gerektirmemektedir. Yine şu da kesin olarak anlaşılmaktadır ki, bunu söyleyen muhalifin bir kimseye, bir şeyin, o şeyin geçerliliği kendisine bağlı olan rüknü veya şartı olmaksızın emredilmesi caiz değildir şeklindeki sözü yanlıştır. Ve bunu daha önce hiç kimse söylememiştir. Bu görüş iki şehadeti söyleyen kimseyi deneyip imtihan etmedikçe veya namaz vakti girip de namaz kıldığını söylemedikçe Müslüman kabul etmeyen bazı aşırıların görüşüne benzemektedir. Son yüzyılda çıkmış 2-3 tane cahilin söylediği şeylerden ibarettir bu. Bakın burayı bir daha söylüyorum. Bu görüş, bu tip görüş, iki şahadeti söyleyen kimseyi deneyip imtihan etmedikçe veya namaz vakti girip de namaz kıldığını görmedikçe Müslüman kabul etmeyen bazı aşırıların görüşüne benzemektedir. Yani sen la ilahe illallah Muhammed'e Resulullah dedin, dur önce senin namazını göreyim ondan sonra sana hayır. Kabul ederiz, ondan sonra am amel beklenir ondan. Önce ama kabul ederiz. O yüzden kardeşler hevalar sahiplerine nasıl oyun oynuyor varın siz düşünün. Onlar bir bidattan diğerine ve tefritten ifrata sürüklenip gidiyorlar. Allahu alem bu muhalif sanki namazı terk edenin kafir olduğunu söyleyen selefe ve hadis ehline iki şehadetin yanına namazı da ekleyen kafirin Müslümanlığına hükmetmelerini teklif etmekte. Sanki Allahu alem bu muhalif namazı terk edenin kafir olduğunu söyleyen selefe hadis ehline iki şahadetin yanına namazı eklemeyen kafirin iki şahadetin yanına namazı da eklemeyen bir kafirin Müslümanlığına hükmetmemelerini teklif ediyor. Asli takdirde namazın onlara göre rükün olmayacağını ve onu terk etmenin de küfür sayılmayacağını söylemektedir. Yani burada sanki bu mukalip öyle bir e, tavırla yaklaşıyor ki namazı terk edene kafir diyen cumhura diyor ki siz eğer kafir diyorsanız o zaman şehadetle birlikte hemen onun yanında aynı zamanda namazı da ekleyin. Eklemezseniz o zaman siz kendi görüşlerinizle çelişirsiniz. Rükün olmadığını söylemiş olursunuz deyip bir şey zorunlu sanki. Bu da cehaletten kaynaklanmaktadır. Evet vereceğimiz üçüncü cevap. Bakın kardeşler. Kafir İslam'a girdiği zaman şayet gerekli şartları taşıyorsa zamanı geldiğinde ondan farzları yerine getirmesi istenir. Bir rekat bakın dikkat edin şimdi buraya. Bir rekat ya da iftitah tekbiri başlangıç tekbiri. Bir rekat ya da iftitah tekbirini alacak kadar bir süre ki bunda ihtilaf vardır namaz vaktine yetiştiğinde Ondan namaz kılması istenir. Bir rekat vakti yetiştiğinde ondan namaz kılması istenir. O da cumhurun görüşüne göre o vakte cem edilebilen bir önceki, mesela öğle ile akşamla akşamleyatısı, yani bir önceki vaktin namazı ile birlikte o vaktin namazını kılar. Yani öyle bir hale, zamana yetişti ki bunun Müslüman olması, bir rekat namaz vakti var, o zaman hemen istenir bundan. Mesela diyelim ki e, öyle bir vakit geldi ki akşam namazının girmesine 10 dakika önce, 5 dakika önce Müslüman oldu. Hemen de 10 dakika önce Müslüman oldu. Hemen anında ne yaparız buna? Abdest alıp namaz kılmasını ne yaparız? Söyleriz. Veya bir önceki namazın da vaktini birleştirme kadar vakti varsa mesela birleştirilecek namazlarda tabi Mesela ikindinin sonlarına doğru ne oldu? Müslüman oldu. Hemen öğle ile birlikte cem etleriz. Çünkü cem vaktinde Müslüman olmuştur. Veya yatsıda oldu. Akşamı da kıl deriz ona. Ama ne yapmayız? Öğle ile ikindiyi ne yapmayız ondan? Talep etmeyiz. O yüzden diyoruz ki bakın. Bir rekat ya da iftitah tekbirini alacak kadar bir süre ki bunda dedik ihtilaf vardır. Namaz vaktine yetiştiğinde ondan namaz kılması istenir. O da cumhurun görüşüne göre tabi. O vakte cem edilebilen bir önceki vaktin ile birlikte o vaktin namazını ne yapar? Kılar. El-Mughni'ye baktığınızda bunu görürsünüz. Şeyh İbni Hüseyin tabi bu kişinin sadece vakti giren namazı kılması gerektiğini tercih etmiştir. Yani mesela ikindi ise ikindiyi kılar. öyleyi kılmaz. Evet. İslam çünkü geçmişini siler. Geçmişi sildi. Ama ikindi vaktinin durumu onun için daha geçmiş değildir. O yüzden onu silmez. Sadece ikindi kılar diyor. Ama bazıları da dediğim gibi ki cumhurun görüşüdür o da. Ee, ne yapar? Öğleyi de talep edersin ona. Benim de kalbim ettiği görüş budur. Evet. Sonra devam ediyoruz bakın kardeşler. Bir rekat ya da iftitaht tekbirini alacak kadar bir süre ki bunda dedik ihtilaf vardır. Namaz vaktine yetiştiğinde ondan namaz kılması istenir. O da cumhurun görüşüne göre o vakte cem edilebilen bir önceki vaktin ile birlikte o vaktin namazı kılar. Namazını kılar. Ama dediğim gibi İslam'ı talep ederiz ondan. Şey şahadeti talep ederiz. Söyledi. Tamam. İslam'ı sabit oldu bizim için. Ancak baktık ki bir vakit namazı içerisindeyiz ondan onu talep ederiz. İsterse bir rekat vakti dahi kalsın. Hatta rahat yetiştirebilecek vakti varsa önceki namazına bakarız. Cem edilebilecek bir namaz mı? Evetse Önceki namazı da talep ederiz. Öğle namazında Müslüman oldu vaktinde sabah namazını talep edeyiz, edemeyiz sabah namazı. Neden? Çünkü sabahla öğle cem edilmez. Akşam namazında Müslüman oldu ikindi namazını talep etmeyiz. Neden? Çünkü akşamla ikindi cem olmaz. Ama ikindi namazında Müslüman oldu. Cumhura görene öğle namazında ondan ne yaparız? Talep ederiz. Bazı halinlere göre ki mesela bir muhasırlardan de bu görüşte sadece ikindi namazını talep ederiz. Yatsıda Müslüman oldu akşam namazında. Talep ederiz. Sabah Müslüman oldu sabah namazın vaktinde. Sadece sabah namazını ne yaparız? Talep ederiz. Yeter ki bir rekat kadar vakti olsun. Ama diyelim ki 2-3 saniye sonra çıkacak diyelim vakit. O zaman talep edemeyiz zaten. Zaten şahati söyleyene kadar o vakitler de geçer. Bir sonraki namazı talep ederiz. Evet. Anladık mı kardeşler? Olay bu. O yüzden tekrarlıyorum şimdi. ilerliyorum. Bir rekat ya da tek tekbirini alacak kadar bir süre Namaz vaktine yetiştiğinde ondan namaz kılması istenir. O da cumhurun görüşüne göre o vakte cem edilebilen bir önceki vaktin namazıyla birlikte o vaktin namazını ne yapar? Kılar. Hayız veya nifas halinde. Şimdi buralarda dikkat edin. Hayız veya nifas halinde Müslüman olan kadına ise namaz kılması söylenmez. Bu namazın rükün olmamasından veya terkünün küfür olmamasından dolayı mıdır ki? Hayızlı kadına da emredilmez. Zira bu farklı bir durumdur. Zekat, oruç ve hac da ha, zekat, oruç ve hacda da durum böyledir. Onların da yerine getirilmesi farz olmaları için gereken şartlar mevcut olmadıkça o kişiden istenmez. Bu hadiste Müslüman olan kitap ehli birine mühlet verip ser serbest bırakılacağı ve farz olduğu halde ondan amel etmesi istenmeyeceğine dair bir ifade yoktur. Hadisten sadece ondan Müslüman olmadan önce amelin istenmeyeceği anlaşılmaktadır. Mesela Müslüman olmadan önce namaz kılmaya davet edilmez. Hatta Şeyhul İslam İbn-i Teymiye Şerhul Umde'de bu bağlamda bu Muaz hadisini getiriyor. Aynı bizim bu hadisimizi muhaliflerin getirdiği Muaz hadisini getiriyor. Devam ediyoruz. Çünkü Müslüman olmak namazın geçerli olması için şarttır. Müslüman olmak namazın geçerli olması için şarttır. Nasıl direkt zaten namazı talep edeceksin? Önce bir şehadetle İslam'a girer ki ondan sonra zaten namazı kabul olsun. Namaz kılmadan önce zekat vermeye çağrılmaz. Çünkü namazı ikrar etmese kendisi kafir, malı da fey olur. Dolayısıyla zekat vermek de ona fayda vermez. İşte bütün bunları ne yapıyor kardeşler? Arada tabii ben ilim ehli bazı şeylerin lafızlarını koydum. Bütün bunları İbn Hacer Fetul Bari'de ne yapıyor? Söylüyor kardeşler. Evet. Şimdi burada namazı ikrarla kastedilen kardeşler sadece namazın farziyetini ikrar etmek midir yoksa onu eda etmek midir? Sadece işte namaz fardır, farzdır bunu ikrar etmek midir bu hadiste? Yoksa onu eda etmek midir? Cevap burada kastedilen sadece namazın farziyetini ikrar etmek değil bilakis aynı zamanda onu eda etmektir. Nitekim Pey Pey peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in diğer bir rivayette geçen şu sözü de buna delalet etmektedir. Onlara Allah'ın kendilerine her gün ve gecede beş vakit namazı farz kıldığını bildir. Eğer onlar namaz kılarlarsa Allah'ın kendilerine zenginlerden alınıp fakirlerine dağıtılmak üzere mallarından sadaka zekat vermelerini farz kıldığını bildir diyor. Bak farz kıldığı bir lafızı da öyle geçiyor. Diğer bir, ya farz kıldığı bir da böyle. Diğer bir rivayette lafızda şu şekilde eğer onlar bunu yaparlarsa... Yani yapma var. Sadece ikrar yetmiyor. Allah'ın kendilerine zenginlerden alınıp fakirlerine dağıtılmak üzere sadakayı yani zekatı farz kıldığını bildir. Buhay ve Müslüm'deki diğer bir lafızda. İşte kardeşler bu rivayetler diğer rivayetlerdeki fe inhum ata'u keleke bi Eğer bu konuda sözünü dinlerlerse sana ifa, itaat ederlerse ifadesini tefsir etmektedir. Sözünü dinlerlerse ifadesini ne yapmaktadır? Tefsir etmektedir. Yani ne? Aynı zamanda ikrar yetmiyor, aynı zamanda kılacak. O yüzden lafızda ne geçiyor? Namazı diğer lafızda eda ederler. Buna göre zekatın namazdan sonra sıralanmasındaki illet de namazsız İslam'ın geçerli olmamasıdır. Nitekim nasların delalet ettiği ve sahabenin üzerinde bulunduğu görüş de budur kardeşler. Netice olarak kardeşler, bu farzlara muhatap olmak, bu farzlara muhatap olmak, Namaz, zekat vesaire, bu farzlara mu, mu, mu, muhatap olmak zamanı, mekana ve mükellefin için, içinde bulunduğu şartlara göre değişiklik arz etmektedir. Bu başka bir şeydir. Namazı veya bir kısmını terk etmenin küfür olduğunu hükmetmek de başka bir şeydir. Dolayısıyla hayız halinde Müslüman olan kadından namaz kılmamasının istenmesi, namazı terk etmenin küfür olmadığı anlamına gelmez. Evet. Bunlara vereceğimiz dördüncü cevap kardeşler. Muhalifin bu hadisi ameli terk eden kimsenin kafir olmadığına delil getirmesinin tutarlı bir yanı yoktur. Çünkü bu meseledeki tartışma konusu ameli hükmü kendisine ulaştıktan ve onu yapma imkanına sahip olduktan sonra terk eden kimsenin durumudur. Yani tartışma konusu nedir? Meseledeki bu meselemizdeki tartışma konusu şudur. Ameli Hükmü kendisine ulaştıktan ve onu yapma imkanına sahip olduktan sonra terk eden kimsenin durumu. Tartışma konusu budur. Gerekli şartlara sahip olmadığı için veya farz olma vaktine yetişmediği için kendisinden amel etmesi istenmeyen kişiye gelince bu tartışma konusunun dışındadır. Bu sebepledir ki Yahudinin kıssasında da olduğu gibi amel etme imkanına sahip olmadan önce ölen kimse tartışmasız olarak Müslümandır. Ayrıca konu ameli bir ya da iki vakit veya bir gün ya da iki gün terk eden kimse hakkında da değildir ki. Değil mi? Hadi diyelim ki ilk etapta senin söylediğin gibi terk etti namaz. Yok mesela onda bir iki namaz falan. Biz diyoruz ki zaten ameli bir veya iki vakit veya bir gün ya da bir iki gün terk eden kimse hakkında değildir. Aksine muhalif. Yani şu, yani muhalif sadece bunu getirmiyor. Durum bu değildir zaten. Aksine muhalifin getirdiği nedir? Ömrünü Allah'a secde etmeden geçiren ve Allah için ne fars ne nafile hiçbirini eda etmeyen kimsenin Müslüman olduğunu söylüyorlar. Ayrıca bütün bunlara rağmen onun ikrar sahibi ve batında boyun eğmiş biri olduğunu söylüyorlar. Hatta Hatta gereği kadar korku, ümit ve sevgiye de sahip olduğuna iddia ediyorlar. Bu kadar ileri gidiyorlar. Bakın beşinci ve son cevabımız bunlara kardeşler. Bazı alimler şöyle cevap vermişlerdir. Bu bazı alimlerin cevabıdır. Diyorlar ki hadisin ravisi olan Muaz radıyallahu anh namazı, bizzat zaten diyorlar. Zaten Hadisin zavisi olan Muaz, sahabe, Muaz radıyallahu anh, bizzat zaten kendisi namazın terkini küfür görenlerindendir. O sahabenin alim ve fakihlerindendir. Kendisi sahabenin alim ve fakih olanlarındandır. Yemen'e davetçi ve muallim olarak gönderilirken kendisine yöneltilen bu hadisi anlamaya da herkesten daha layıktır. Ne var ki o? Bu hadisten muhalifin anladığı şeyi, yani namaza davetin iki şahadete davetten sonra gelmesinin namazın terkinin küfür olmadığı anlamına geldiğini anlamamıştır. Muhalif gibi böyle anlamamıştır. Burayı bir daha söylüyorum. Ne var ki Muaz, bu hadisten muhalifin anladığı şeyi, yani namaza davetin iki şahadet iki şahadete davetten sonra gelmesinin Namazın terkinin küfür olmadığı anlamına geldiğini anlamamıştır. Bu hadisten ameli tamamen terk etmekle birlikte İslamın devam edeceğini ise hiç anlamamıştır. Namazı terk edenin kafir olduğu gör, görüşünü muazzadiyallahu anha kimler ispat etmiştir? İbnu Hazım, el Münzir, Abdülhak el Ishbili, e, İbnul Qayyum ve benzeri gibi alimler de bunu e, nispet etmişlerdir. Muaz radıyallahu anh'a bu görüşü nispet etmişlerdir. El-Münziri Rahimallah şöyle diyor. Ebu Muhammed İbn Hazm şöyle demiştir. Ömer Abdurrahman İbni Avf, Muaz İbni Cebel, Ebu Hureyla ve diğer sahabelerden radıyallahu anhum bir vakit farz namazı kasten terk edip de vakti çıkıncaya kadar kılmayan kimsenin ve mürted olduğunu olduğu nakledilmiştir. Biz bu sahabelere muhalefet eden birini bilmiyoruz diyor. İbnül Muzir. Dağmen diyor ki Hafız e, Azim de şöyle demiştir. Sahabeden ve onlardan sonra gelen bir grup namazı terk etmeye, niyetlenerek kasten terk eden ve bütün vakti çıkıncaya kadar onu kılmayan kimsenin kafir olacağı görüşündedirler. Ömer ibn-i Hattab, Abdullah ibn Mesud, Abdullah ibn Abbas, Muaz ibn Cebel, Cabir ibn Abdullah Abdillah, Ebu Derda radıyallahu anh'ın bunlardan bazılarıdır diyor. Ettergib ve et terhib de. Ayrıca İbnül i as Es-Salat ve hukmu tarikihaya bakabilirsiniz. Bu görüşleri bu sabilerin nispet etmişlerdir. İbn-i Kayyım Rahimullah da şöyle demektedir kardeşler. Diyor ki, onun sözleri de şu şekilde. Bunun benzeri daha önce Muaz İbni Cebel, Abdurrahman İbni Avf ve Ebu Huleyla radıyallahu anh'tan nakledilmiştir. Hiçbir sahabenin de onlara muhalefet ettiği bilinmemektedir. Hafız Abdülhak el-İşbil-i Rahimullah Muaz hakkındaki kitabında şöyle der. Sahabeden ve onlardan sonra gelen bir topluluk namazı terk etmeye niyetlenerek kasten terk eden ve bütün vakti çıkıncaya kadar ve bütün vakti çıkıncaya kadar da onu kılmayan kimsenin kafir olacağı görüşündedirler. Ömer i̇bn Hatta, Muaz-i bin Cebel, Abdullah İbn-i Mesud, e, İbn-i, Abba, Cabir İbni e, evet Cabir i̇bn Abdillah, Bu Derda radıyallahu anhum, bunlardan bazılarıdır. Ali i̇bn Ebi radıyallahu anh'dan da aynı şekilde rivayet edilmiştir. Bunlar sahabeden bu görüşte olanlardır diyor. i̇bn Kayyim Es-Salatu <gülüyor> ve Hukmu Tarih-i Ha adlı, adlı eserinde kardeşler. Evet. Bu ders kardeşler zahiri amellerin terkinin hükmü meselesinde muasırların şüphelerinin def'i ders serimizin son dersiydi. Allah subhanahu ve taala inşallah Allah subhanahu ve taala mübarek kılsın ve Allah subhanahu ve taala'dan salih amel olarak bizden kabul olmasını ve Müslümanlara da faydalı kılmasını Diliyorum kardeşler. İnşallah şunu da söyleyeyim. Özel olarak e, ileride, özel olarak Elbani'nin, yine özel olarak İbnü Teymiyenin, genel olarak zahir amellerin terkinin cinsi ve özel olarak da namazın terkinin hükmü meselelerine dair görüşlerini ele almak istiyorum. Elbani ve İbnü Teymiyenin bir ders serisi halinde işlemeye niyetim var. Yine zahir amellerin cinsinin terkinin küfür olduğunun icma olduğuna dair özel bir ders serisi işlemeye niyetim var ileride. Son olarak da şunu söyleyeyim. Mesela biz işte bazı ifadeler konuyoruz. Zahir amellerin cinsi, sıhhat şartı, kemal şartı vesaire. Bu türlü lafızlara çok ihtiyacımız yok bizim. Ancak meselenin mana olarak hakikati vardır ehl-i sünnette. Zaten bu yüzden biz bu meseleyi alıyoruz. Bu lafızların anlam olarak selefte mevcut. Ancak bu ıslahlardan biz sadece niçin bahsettik? Çok ihtiyacımız yoktur bu ıslahlar işte amelin cinsi sıhhat midir, kemal midir? Bunlara çok fazla aslında ihtiyaç yok, asıl itibariyle tabi. Ancak bu ıslahlarla bu mesele meşhur olduğu için insanların anladığı ıslahlarla. Tabir sayısı onların anladığı dilden konuşarak biz bu dersi yaptık. Yoksa devamlı bizim söylediğimiz gibi, bizim usulümüzdür her zaman. Bu maruftur. Her zaman diyoruz en güzeli ve en doğrusu şer'i lafızlara ve selefin kullanmış olduğu lafızlara bağlı kalmaktır. Yine e, ıslahlardan zorunlu olmadıkça yeni ıslahlardan ne? Kaçınmaktır. Biz deriz ki amelsiz iman olmaz. Selef bunu söylemiştir. E, selef anlam olarak şunu söylemiştir. Amel imandan cüzdür ve bunu da bunu da kalp ve dil siyakında söylemiştir. Bu da kalp ve dil ile eşit olduğunu gösteriyor. O siyakta söylemiştir. Bu bizim için yeterlidir. Ama ne zamanki muhalifler çıktılar, amel olmasa da iman olur dediler. Bazı ilmehli kimseler işte amelin cinsi, işte sıhhat şartı, kemal şartı vesaire bu ifadeleri kullanmak zorunda kaldı. Yoksa dediğim gibi en güzeli kardeşler bunlardan kaçınmaktır. Sadece dediğim gibi biz bu ifadeleri kullanmamızın sebebi bu ifadelerle mesleler. Konuşulduğu ve tartışıldığı ve meşhur olduğu için onların anladığı dil babından söylüyoruz. Yoksa hiçbir zaman bu lafızları tasvip ettiğimizden dolayı söylemiyoruz. ehl sünnet amel imandan demiştir. Bu hiçbir zaman onlara bir sorun olmamıştır. O yüzden bunun dışındaki, ee, bu görüş dışındaki safsataların hiçbirine de bizim ihtiyacımız yoktur. Ve bu görüşlerden de zaten ehli sünnet beliridir. Allah Subhanahu ve Taala bunu Mübarek kılsın bu ders serisini ve salih amellerimizden yatsın ve Müslümanlara faydalı kılsın inşallah. Allahu alem ve sallallahu ala nebine muhammed.